Kur'an 15 yaşında İsmail'i kurbanlık koç gibi kesmeye götürdüğü günden başlatmıyor bu filmi. Nereden başlatıyor? Şimdi Safat Suresi'nin Kur'an-ı Kerim'de Safat Suresi'nin 83. ayetinden itibaren şu film nasıl başlıyor? Bir defa buna dikkat edelim. O inne min şî'atihi İbrahim 82. ayete kadar Allah Nuh Aleyhisselam'ın mücadelesini anlattı. Şirk tuğyanının nasıl insanlığı helak ettiğini, Nuh Aleyhisselam'ın 10 asra yakın bir zaman mücadelesinin 100 kişiye bile fayda etmediğini, Allah'a şirkin, azgınlığın, isyanın ve söz dinlememenin yeryüzünün sulara boğulmasına nasıl neden olduğunu ve sadece Nuh Aleyhisselam'la beraber birkaç kişinin gemiye çıkıp kurtulduğunu anlattıktan sonra, bu ayet, film nereden başlıyor? Dikkat et. O inne min şiatihi le İbrahim, Nuh'un tipinden, Nuh'un grubundan, Nuh gibilerden, Nuh'un mücadele tarzından birisi de İbrahim'di diyor. O inne min şiatihi İbrahim. Demek ki, İsmail'in kesilme hikayesi önce yeryüzünde Allah'a şirk yüzünden tuyanın isyanın ve azgınlığın sebebinin olduğu bir olaydan dolayı yeryüzünün bütününün bir helak zemini ve zamanın bir bölümünü sular altında geçirme tufanının nedeni İsmail ile ilgili süreçte var bir defa. Ve in minciyatı İbrahim öyle rüyasında gördü, aldı İsmail'i boynuzlarından bağlayıp kesmeye götürdü. Allah'tan hayat. Film burada mı başlıyor? Yemek deyince bu tencereye bu yemeğin pişmeden konduğu süreçten niye başlatmıyorsun? Allah. İsmail'in kesilme hikayesini anlatacağı zaman o inne min ile İbrahim başlarken oradan başlıyor bir defa. Nuh'un mücadelesi. Nuh'un 10 asra varan savaşının mantığının devamı olarak İbrahim diye biri çıktı Allah buyuruyor. İbrahim Nuh mantıklı bir adam. 110 yaşında vefat etti ama 950 sene nübüvvet mücadelesi yapmış Nuh kafalı bir adamdı diyor. O innin şia ile İbrahim. Nuh'un o yapısında, o Allah'a fedakarlığında, 950 sene bıkmadan Allah diyen Nuh'un mantığı İbrahim'de de vardı diyor. Ne oldu İbrahim'de vardı? İzcə Rabbahu bir kalbin selim. Bir defa İbrahim tertemiz pürüzsüz bir kalple Rabbine koştu. Film buradan başlıyor. Nuh kafalı adammış demek ki. Verseydi Allah İbrahim'e ömür, bin sene o da mücadele edecekti demek ki. Yüz sene verdi, yüz sene mücadele etti. Çünkü kafa Nuh kafası. Bir de bir kalbin selim. Bu selim kafalı, pürüzsüz kalbi olan bir adamdı diyor öyle hem memurluk olacak hem işler iyi gidecek hem de davasına hizmet edecek kurbanda da hisse verdiği için faizle olan ilişkilerini de melekler görmezden gelecek adam değildi bir kalbin selim sadece Allah'ın bulunduğu bir kalple yola çıktı İbrahim İzce'e Rabbine geldi bir kalbin selim o kalpte Allah'tan başka kimse yoktu öyle kurbanda İsmail'in hisselerini topla peygamber hissesi topla kurban bayramı geçince tatilde ne kadar birikti faizden diye banka müdürünü ara bir kalbin selim öyle değil sadece Allah bulunan bir kalple İbrahim yola çıktı İsmail'i durup dururken kurban etmenin ne anlamı var Müslümanlar İsmail'i o kurban ediyordu da koç geldi de biz de onu tekrar ediyoruz diye anladılar mı? Bir şey anlamış olmazlar ki. Namaza dördüncü rekatından ettehiyatı'dan başlamak olur bu. Namaz kılalım tamam ben ettehiyatı'dan devam edeyim. Nerede dört rekat? <gülüyor> bu mantık bir defa yanlış. Başlama tarzı yanlış.